Nasrettin Hoca Pazar Tilkisi Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Ercümen Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın karısı Yaşar Özdemir Birinci adam Ersin Samver Emin Tarık Tibet Ses kayıt Ali Fırat Taze yiyin yiyin burda var. Taze yoğurtçu. Köy yoğurtu. Yoğurtçu geldim. Hadi gel patlıcan biberler var burada patlıcan gel abi. Patlıcanlar burada gel gel gel alıp patlıcan biber ver evet, Taze köy yoğurtları var. Selamünaleyküm Nasrettin hoca. Sen nasıl satıyorsun? Yumurta satıyorum Arif efendi. İyi ama herkes balını bağırarak satıyor. Sen niye bağırmıyorsun? Yahu tavuk yumurtladıktan sonra epey vardı. Bize ben bağırırsam ayıp <gülüyor> olmaz mı? Aman hocam tavuğun bağırdığı ayrı sen satmak için bağıracaksın. Yok yahu ben bağıramam. Bu yaştan sonra tavuk mu olacağım? Yok canım tavuk gibi değil adam gibi bağıracaksın. Adam hocam. gibi mi? Ama adam yumurtlamaz ki. Of hoca efendi anlamamazlıktan gelme. Taze yumurtalarım var diye bağıracaksın. Ya ama yumurtalar benim değil ki. Tavuk hocam, yumurtladı dedim ya. Hoca. tavuk senin olduğuna göre yumurtalar da senin olur. Doğru ya. Tavuk yumurtladı mı ben yumurtladım sayılır değil mi? <gülüyor> Sade tavuk yumurtlar, sen yumurtlamadan yumurtanın sahibi olursun. O zaman iyi yahu, işin zorluğu tavukta desene. Elbette tavukta, sen sadece tavuğu besleyeceksin. Ee, yapma yahu, şimdi zorluk para da geldi. Elbette hoca efendi. tavuk beslemeden yumurta alınmaz. En iyisi ben tavukları dışarı salayım. Onlar kendi kendilerine yiyeceklerini bulur. E öyle de olur hocam ama o zaman tavukları tilkilerden korumak lazım. Yetiştir. Neden? Yumurtaları tilkiler mi alır? Yumurtaları değil tavuğu alır. Aman iyi. Tavuğu o beslesin. Yumurtaları ben alayım. Ne anlayışsız adamsın hocam. Tilki tavuğu aldı mı sana yumurta mı verir? Vermezse ben de tilkiyi yumurtaları satarken pazarda yakalarım. He? Tilki hiç pazarda yumurta mı satar? Öyle ya hiç satmaz. Ben hiç görmedim. Nereden çıkardın tilkinin pazarda yumurta sattığını? Aa, ben mi çıkardım? Aman hocam rica ederim. Sen pazarda tilkiyi yakalarım demedin mi? Dedim ama. Tilki tavuğumu alınca dedim. E, peki tilki senin tavuğunu alınca ne yapar hocam? Tavuğu besler yumurtaları bana verir. Tilki tavuğu aldı mı yer yahu yer yer. Yer mi? Yapma yahu. Doğru mu söylüyorsun? Elbette doğru hocam. Dur dur dur. Dur şu Emin Efendi'ye bir soralım bakalım. Şşt. Emir efendi, Emir efendi bakar mısın? Hı, buyur hocam bir şey mi var? Sen pazarda yumurta satan tilki gördün mü? Ohoho! Hocam bu pazarda ne tilkiler var ne tilkiler. Adamın gözünden kirpi alır haberiniz bile olmaz. Deve yahu! Peki bu tilkilerden biri benim tavuğumu alsa ne yapar? E, tavuğuna bağlı hocam. Senin tavuk yumurtlayan cinsten mi acaba? He? Tabii Emin Efendi hem de çok iyi yumurtlar. O zaman besler ki yumurtlasın. Peki mi? yumurtasını bana verir mi? <gülüyor> Çocuklaşma Nasrettin Hoca. Yumurtayı sana verdikten sonra tavuğu niye çalsın? Peki yumurtalarını ne yapar bu tilki? Ee, gelip pazarda satar. Aman Emin Efendi. Siz tilkileri karıştırdınız galiba. Benim dediğim tilki sizin dediğiniz tilki değil. Aman Arif Efendi. Bu tilkilerin hepsi birdir. Ellerine düştün mü yandın? Yahu ben gerçek tilkilerden bahsediyorum. İyi ya bunlar tam gerçek tilkidir. Allah Allah nasıl anlatsam bilmem ki. Ben de iyice karıştırdım yani. En iyisi bana müsaade. Zaten işim vardır. Ne yaparsan yap hocam. Yahu Nasrettin Hoca şu senin Arif Efendi'de bir tuhaflık var mı ne? Ne dediği belli olmuyor adamın. Var var önce bir şey söylüyor sonra dönüp ben demedim diyor. Vah vah vah vah bunamış desene. Eh zamanıdır havalarda zaten sıcak. Ee, nereden çıktı bu tilki meselesi? Ne bileyim ben yumurta satarken yanıma geldi. diye tavuk gibi bağırmıyorsun dedi. Ee? Sonra ben de bağıramam dedim. Ah <gülüyor> iyi demişsin hocam. Tavuk yumurtlayınca kendi bağırır zaten. O zaman her tavuğu besle o yumurtlasın dedi. Aha, burası doğru işte. E ben de kıra salarım kendi beslersin dedi. Heh, burası da doğru. O da tilki kapar dedi. Aha, bu da doğru hocam. Sonra tilki tavuğu yer dedi. O da doğru hocam. O da bu doğru? Nasıl doğru yahu? <gülüyor> Baya doğru hocam. Ya ama Emine Efendi sen tilki yumurtaları pazarda satar demedir mi? Aman Nasreddin hocam öyle şey olur mu hiç? Yahu sen bana pazarda yumurta satan çok tilki gördüm demedir mi? <gülüyor> Dedim ama sen yanlış anladın hocam. Ne yanlış mı anladım? Evet hocam yumurta satanlar benim tilkiler. Halbuki tavuğu çalanlar senin tilkiler. Öyle demek yahu? Senin tilkiler benim tilkilerden daha akıllı? Elbette hocam. Benim dediklerim pazarda dolaşan tilkiler. Senin tilkiler dağda dolaşan tilkiler. Ya demek öyle. <gülüyor> Elbette öyle hocam. Şimdilik bana müsaade. Ben işime bakayım. He bak bakalım. Oh, şükür eve geldik bozoğlar. Aslı da sen olmasan ben bu evi yolunu kolay kolay bulamam ya. Hadi bu neredesin? Ah, hocam hoş geldin. İşler nasıl gitti? Yumurtaları satabildin mi? Sattım, sattım. Yumurtaları satmak iyi de bağırmak zor oluyor yahu. E, tabii hocam bağırmadıktan sonra mal kolay kolay satılmaz ki. Bundan sonra yumurta satarsam tavukları da beraber götüreceğim. Aman hocam efendi. O da ne demek öyle? Gelsin herkes kendi yaptığı yumurtayı satsın. Öyle şey olur mu Hoca Efendi? Tavuk tavuk yumurtladı mı işi biter? Allah Allah ne demek işi biter? O da öyle zannediyor. Ama gelsin baksın bakalım yumurtla bak mı zor satmak mı zor? Belli ki satıncaya kadar çok zahmet çekmişsin Hoca. Tabi. Hele biraz dinlen yorgunluğun geçsin sinirlerin yatışsın Aa, da. Hanım sakın tavukları dışarı çıkarayım deme. Elbette çıkarmam Hoca. Komşular çıkardı da hepsini tilki kaptı. Ya hangi tilki kaptı? Ne bileyim hoca? Sanki tilkileri tanıyormuşum gibi soruyorsun. Tanı tanı. İki türlü tilki varmış. Biri pazar tilkisi, birisi de dağ tilkisi. Yok yok. Bu sokak tilkisi. Ya bir de sokak tilkisi mi var? Hocam, sen de bir tuhaflık var. Tilki tilkidir. Pazar tilkisi olur mu hiç? Olur efendim. Bal gibi olur. Emir efendi söyledi. Pazar tilkisi insanın kirpiğini gözünden alırmış da haberin olmazmış ya. Aa, hocam senin kirpiklerin nerede? nerede? Nerede, kirpiklerim yok mu? Eyvah, pazar tilkilerimi kaptın he. Nerede, nered? işte yahu kirpiklerim burada ya. Ah hocam ah, sen iyice yorulmuşsun. Hadi gel, karnım da açtır. Aa, işte onu iyi dedin hanım, karnım aç. Ama gel şu gözüme iyice bak bakalım. Eksik kirpik var mı? Aman hoca şimdi kızacağım ama ha. Hadi yürü bakalım. Tamam tamam tamam. Ne yemeği var hanım? Doğrusunu istersen yemek yapmaya pek vaktim olmadı. İki yumurta kıyayım da karnını doyurayım. İstemem yahu hanım istemem. Benim yumurta görecek gözüm kalmadı. Elbette kalmaz. Tilki görmekten başka bir şey yaptığını var? Ama bırakalım şu tilkiyi de yumurtayı da. Sen bana biraz peynirle ekmek ver. En o. Tamam tamam. Aç olana peynir, ekmek, baklava gibi gelir hoca efendi. Öyle, öyle. Sayende her gün baklava yiyoruz zaten. Heh.